Merhaba herkes Açık Radyo burası 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete başladı Ömer Madre Mayrılgaz ve Mert Öztekin'le ve arka planda da Can Tombil'le birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet öncelikle haberimiz tabii Van'daki deprem bu toplamda 200 90, 279 kişinin hayatını kaybettiği 1300'ün üzerinde insanın da yaralandığı haberleri var ve Van Valiliği emrine acil ihtiyaçların karşılanması için ilk etapta 3 milyon lira acil yardım ödeneği de gönderildi haberi var hem Türkiye çapında da hem de uluslararası alandan da çok sayıda yardım desteği geliyor. Bugün daha net bir rakama ulaşılması bekleniyor. Evet. Hala. NTV'nin haberine göre bugün öğle saatlerine kadar arama kurtarma çalışmalarının sonuçlandırılması bekleniyormuş. Ama hiçbir zaman bu kadar kısa bir sürede net kesin sonuçlandırılması söz konusu olamaz. Çok dramatik, trajik haberler var ee, en korkunç olanı da Yunus adlı çocuğun babası üzerine çökünce babası onun üzerine kapanınca Bilmiyor kurtarmaya galiba. çalışması Efendim? kim olduğu bilinmiyor babasını başka yani bazı gazetelerde galiba başka şekilde de öyle mi? bir vatandaş şeklinde de gördüm en azından evet ama Yunus da hayata veda etmiş tüm gazetelerde ikonik bir fotoğraf var. Kameraya bakarken, tam objektife bakarken ama kurtarıldıktan sonra maalesef yaşayamamış. Evet, gazetelerin bir kısmında bir kardeşlik çağrısı hakim olduğu göze çarpıyor. Milli bir seferberlik ilan edildiğinden kardeşlikten bahseden çok sayıda yayın organları rastlıyoruz. Onlara da bakabiliriz. Fakat öte yandan da sınır ötesi operasyonun devam ettiği Van depreminin sınır ötesi operasyonu durdurmadığı haberi de var. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait tank ve zırhlı araçlar, birlikler sınırı geçip hedefte PKK'nın haftanın kampı olduğu belirtiliyor. Ayrıca da yüksek sayıda Genelkurmay Başkanı'nın ağzından yüksek sayıda PKK'nın öldürüldüğü haberi de var. Onlara da geçeceğiz. Ee, Türkiye dışında da tabii çok önemli olan bir Tunus'ta seçimlerden bahsetmemiz gerekiyor. Son evet, derece dün de bahsedememiştik ondan. Tunus basını demokrasinin zaferi diye vermiş katılımın inanılmaz bir şekilde, herkesi şaşırtacak şekilde yüzde doksanın üzerinde çıktı. Yani Tunus'ta büyük bir de, e, diktatörün devrilmesinden sonra e, demokrasiyi kucaklama konusunda büyük bir şevk, iştiyak ve coşku olduğu da söylenebilir. Sürprizlerle dolu bir seçim. Ennahda partisi, Raşid Gannuşi'nin başında bulunduğu. Herhalde kazanıyor ama bugün ne kadar bugün çok yüksek katılım olduğu için henüz belli değil sonuçlar. Evet. Onun dışında Tayland'dan sel haberleri. Bir de şey yani, de söyleyeyim Libya'da Kaddafi'nin de gizli bir çölde bir mezar gömüleceği haberleri geliyor. Soruşturma açılacağı öldürmesiyle ilgili evet. haberleri geliyor. Bir yeni video kayıtları geliyor kan dondurucu nitelikte. Onun dışında da evet. Tayland'daki sel suları başkente Bangkok kadar ulaşmış ve bazı bölgeler Bangkok'ta boşaltılmış. Havalimanına da gelmiş iki büyük havalimanından birine çok ciddi SOS imdat çağrısı veriyor. Ayrıca tropik bir fırtınanın şiddetlendiği de Honduras sahili açığında şiddetlendiği haberleri geliyor. Bir de çok iyi bir haberimiz yok. İklim değişikliğini iki derecenin altında tutabilmek için çok çok az vakit kaldı. Belki de artık Durban'da yapılacak bu iki ay sonra, Durban'da yapılacak bir buçuk ay sonra iklim zirvesinin Güney Afrika'daki iklimi stabilize etmek kararlı hale getirmek için Son şans olduğu yolunda ayrıntılı raporlarda gelmeye başladı. Çok az zaman kaldı. Du küresel ısınmayı yavaşlatmak için deniyor haberler. Avrupa'daki ekonomik krize ilgili bazı haberler var. Zaman karısı onlara da bakabiliriz. Gerçi çok kalacakmış gibi gözükmüyor ama. Yani bir Wall Street protestocularından da G20 öncesinde bir Gösteri, cumartesi günü gösteri olması ihtimali Robin Hood vergisi için bundan da bahsediliyor. Evet pek dönelim şimdi buna. Ee, Van'daki deprem meselesiyle tekrar zaten bütün Türkiye bununla çalkanmakta. Evet e, öncelikle yapılan açıklamalara göre Can kaybı 279'a çıkmış sayı, 1300 üzerinde de yaralı olduğu söyleniyor. Evet. Ama bugün ölene kadar da çalışmaların, kurtarma çalışmaların büyük ölçüde bitirileceği de söylenmiş. Afal, Afad diye kısaltılan Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı var yazılı bir açıklama yapılmış ve Van Valiliği emrine acil ihtiyaçların karşılanması için ilk etapta 3 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildiği kaydedilmiş ve dün akşam ya da bu sabaha karşı 2.45 itibariyle 297 kişinin hayatını kaybettiği 1301 kişinin yaralandığı 2262 binanın yıkıldığı belirtilmiş ve 11 ton, Kızılay tarafından hazırlanan 11 ton ağırlığında kahvaltılık malzeme de gönderilmiş. Çok sayıda arama kurtarma personeli, sağlık personeli, arama köpekleri, iş makineleri, araçlar gönderildiği de detaylı bir şekilde evet, verilmiş. Evet, ve 39 kurumda e, diye verilmiş. Arama kurtarma, sağlık ve il, ilk yardım personeli ile ekipmanı gönderilmiş. Evet. Bu. İçişleri Bakanı Şahin'in açıklamalarda kullandığı dilde de bir tuhaflık görüyorum şahsen. Erciş merkezde ölü sayımız 169. Van merkezde 95 ölümüz var diye konuşuyor ki bu... Yani biz şey yok, gramatik olarak... Gramatikal olarak bir yanlışlık olduğunu söyleyemeyiz ama böyle ölümüz diye bahsetmekteyiz. Biraz fazla yabancılaşılmış gibi mi geldi size? Evet. Olabilir. Evet depremle ilgili haberler. Şimdi genişte bir mesela BDP Grup Başkan Vekili Asip Kaplan da gen soru önergesini geri çektiklerini açıklamış İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında verdiği gen soru önergesini geri çekmiş ee, ve BDP Kaplan da diyor ki mecliste düzenlediği basın toplantısında zor ve acı günler yaşandığını belirtiyor Van depremi nedeniyle büyük bir ortak acı yaşanırken meclis gündemini gen soruyla meşgul etmek istemediklerini belirtmiş yaraları sarma dayanışma zamanı ilerde deprem eksikliklerini de içeren, güncelleyen bir konuda farklı zamanda tekrar gündeme getiririz, diyor. Aslında bugün meclisin de gündeminde var. Bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Barış ve Demokrasi Partisi grup toplantılarında da ana konunun deprem olduğu belirtiliyor. Anayasa Uzlaşma Komisyonu ise bugün çalışmalarına devam edecek. Terör konulu genel görüşme ise Van'daki deprem nedeniyle gelecek hafta salı gününe ertelenmiş durumda. Ee, bunun da e, BDP eş başkanı Demirtaş'ın da bir evet, konuyla ilgili bir açıklaması oldu. O da gelen yardımların üzerinde kardeş kokusu var şeklinde. Bir açıklama da bulundu. Evet, şimdi genel bir... Bu arada e, o genel değerlendirmeye geçmeden önce Van'daki durumla ilgili bir yanetten bir haber var. Van Belediye Meclis Başkanı, Başkan Vekili Sabri abinin e, bir açıklaması var. E, daha henüz yeterli yardımın şehre ulaşmadığını belirtmiş. Abi Ve demiş ki e, gıda dahil bütün maddelere ihtiyaç var ama çok büyük oranda çadır ihtiyacı var. Çevre illerden, belediyelerden yardım geliyor ama yetmiyor. Kızılay aşağı yukarı 8 bin çadır olduğunu söylüyor ama 100 bin de yetmez. Halkın tamamı dışarıda. Van'ın %60'ı yıkılmış durumda. Köylerde durum çok kötü, çok hasar var. 30-40 köy yerli bir olmuş. Şeklinde bir açıklaması da var. Evet bu genel... E bir milli birlik ve beraberlik ve seferberlik havası esiyor, estiriliyor ana akım medyada özellikle çok yaygın bir şekilde şimdi birdenbire böyle bir dönüş yani hiçbir bu, vuralım kuralı hiçbir yanlış yok aslında bunda şey olarak. sonra. O işte tam da sizin dediğiniz. Hani mesela ben Habertürk gazetesinin e, ...başlığına bugün bakıp milli seferberlik manşetini gördüğüm zaman Hani birkaç gün önceki manşeti hatırlamadan edemiyorum ama belki benim hafızamda bir sorun vardır. Ee... Evet, müthiş yani son derece problemli bir medya bakışı. Gerek televizyonlarda gerek radyolarda gerekse de özellikle de gazetelerde görüldüğünü belirtmemiz lazım. Yani gazete denetleme kontrol etme iktidar otoritesini ve minimum güçleri kontrol edip hesap sorma görevini tamamen ikinci plana hatta belki de daha geri planlara atarak özellikle de memleket politikasını belli bir yönde belirlemek yönünde devam ediyor. Yani. Öyle anlaşılıyor. Şimdi şey Evet, bundan bu milli seferberlik havasından önce ben de bir ufak televizyon seyrederken gözüme çarpan bir ayrıntıyı ekleyeyim. Aynı şekilde Ercişin köylerinden birinde galiba bir muhtarın, antv'de gördüm bir muhtarın biraz da şakay oldu da olsa ciddiyet payı, epey ciddiyet payı barındıran bir açıklaması vardı. O da diyor ki e, beni e, buradaki köylüler linç ediyorlardı az kalsın diyor. Yani çok Bunu sakin bir tavırla söylediği için linç kelimesinin bir metafor olarak kullanıldığını, bir şaka yolu kullanıldığını varsayıyorum ama e, yani e, yakın zaman önce seyrettiğimiz, seyretmek zorunda kaldığımız, maruz bırakıldığımız Kaddafi Diktatör Kaddafi Ve oğlunun katledilmeleri Linç edilmeleri gibi bir olay Değil tabi bu Fakat şunu da açıklıyordu NTV Muhabirine ki o muhtar Çadır Yetersizliği had safhada Mesela 2000 Kişilik bir köyde bütün binalarında Yıkılmış olduğu söyleniyor Çadırlara doluşmuş Halde bulunduklarını Söylüyor ve çadırların tamamen Yetersiz olduğu yani sonuçta Büyük bir milli seferberlik ve dışarıdan da yardıma ihtiyaç göstermeyen bir durum gözüküyorsa da Onu da bilmiyoruz bunu. Göründüğü ne? kadar şey olmayabilir. Örneğin TRT'de e, bu işte Van'daki deprem sonrası gücünü bir kez daha gösteren devlet tüm ilgili kurum ve kuruluşları ile olaya anında müdahale etti. 17 Ağustos 1999'da yaşanan Gölcük depremi sonrasında yaşananlar hatırlandığında, devletin tüm kurumlarıyla bu tüm, bu tür durumlara karşı refleksin ne kadar geliştiği gözler önüne konuldu deniliyor. Daha çok taze bu olay, henüz daha enkaz altında insanlar var. Bunu kim söylemiş? TRT'den bu. Ee, hiçbir şey şu aşamada belli değil. Yani keşke öyle olsa bu orada, o da ayrı mesele. Ee, ama tüm medyada yani devlet organından yola çıkıp ana akım özeli tüm medyada böyle bir yaklaşım görmek de açıkçası biraz bana garip geliyor. Tabi iki kanada ayrılıyor. Yani ana akım e, gazetelere baktığımız zaman esas itibariyle şöyle bir şey görüyoruz. Tarafta mesela depreme rağmen savaş manşeti var. Bir tek onda var. Aslında. Bir tek onda var evet. Ee, Onun dışında hiçbir gazete, yani iki iki şey var. Tarafı ayırıyorum zaten. Onun daha bağımsız bir yaklaşımı var her zaman. Fakat diğer gazetelerde şöyle bir ikiye ayrılma var. Bir tanesi milli birlik ve bütünlük, seferberlik, kardeşlik. En tipik örneğini mesela sabahta görebildiğimiz tek bilek, tek yürek şeklinde daha Dayan... birkaç gün öncesine kadar dayanışma ve kardeşlik duygularımızı kamçıladı. Edirne'den Kars'a İstanbul'dan KKTC'ye kadar tüm yurttan Van'a yardım yayıyor şeklinde verilen, özetlenen. Ve o da e, Rakkas'ın milliyetçilik ve militarizm, jingoizm Rakkas'ından hemen bir ufak öbür tarafa kayma yaparak... Ne kadar büyük bir birlik, kardeşlik, bütünlük, beraberlik olduğunu belirten manşetler var. Milli Seferberlik haber Habertürk'te mesela. Ama birinci sayfada altta minnacık bir 270 terörist öldürüldü açıklaması var. Mesela Genelkurmay Başkanı Necdet Özel'in. Ee... Evet Hürriyet Gazetesi de bunlara gene şemsiye bir her zaman olduğu gibi şemsiyevari bir şey açmış. Başlık açmış. İşte Türkiye. Yani e, Türkiye'nin dört bir yanından gelen kurtarma ekipleri bir kız çocuğunu enkazdan çıkarmak için zamanla yarıştı. Türk insanının örnek dayanışması bu fotoğraf karesine sığdı. Şeklinde bir e, propaganda diyebileceğim bir en, ağırında. en ağırından. Evet, bir propaganda mesajına girişmiş Türklük ve Türkiye üzerinden e, Kürt insanının dayanışmasından da bahsetmiş mi? Hayır ona bakıyordum ben de onun için ara verdim yok bu arada da e, bu dört gazetecinin dört yüz diye tanımlanan bir dörtlü Dört Silah Şörler şeklinde Atos, Portos, Aramis ve D'Artanyan'dan oluşan Dört Silah Şörler şeklinde bir e, fotoğraf da var. Bir süreden beri devam eden bir dizi bu. E, genel yayın yönetmeni, eski genel yayın yönetmeni, milliyetin eski genel yayın yönetmeni ve bir de yazar ve televizyon sunucusu dörtlü olarak deprem bölgesinde fotoğraf çektirmişler ve muhteşem dörtlü olarak ve orada neler gördük diye. Yüzlerinde üzüntülü ve ciddi bir ifade var tabi. Ama biraz e, karikatürize edilmiş gibi geldi bana bilmiyorum. Belki Yeni Şafak benim... gazetesi dünyaya acımız bir bin yıllık kardeşlik bozulmaz mesajı verildiğini e, iddia etmiş. Evet. Bir yani kanat bu şekilde. Dünyaya verilen mesajlar üzerinden. Yani bana sorarsan Son derece subjektif olacak bir yorum yapayım ama büyük işletme teorisi gene bizim bizi işletiyorlar biraz. Yani bu gazeteleri okuyanları bende böyle bir hissiyat var. Ortalıkta üç gün önce e, bunun sonuç alınmadan dönmek yok. Hadi Mehmet gün senindir diye baskın haberlerini verdikten sonra bire kardeşlik ve beraberlik havasına dönüş... Ya verilen me mesajı böyle tırnak içine ayırıp izole ederseniz... ...kardeşlik falan filan her zaman... E, ...yani hani kaç çıkacak hiçbir şey yok zaten. Tabii Dur. elbet. Ama e, yani... ...hani üç günlük bir hafızası olmadığımı düşünülüyor acaba... ...bu gazeteleri okuyan insanların? Kesinlikle öyle düşünülüyor. Öyle olması isteniyor ama maalesef... ...ya da iyi ki böyle değil durum. Onlar için maalesef az sayıdaki e, demokrasi ve barış savunucusu için de iyi ki diyelim. Böyle devam ediyor. Yani e, şimdi ikiye ayrıldığını söylemiştim. Bu kardeşlik ve beraberlik mesajı veren ana akım şeyleri var. Yani Kardeşlik fayı kırılmadı diye star vermiş mesela. E, i̇şte Sabah söylemiştim tek bilek tek yürek yeni şafak kardeşlik bu işte Türkiye hürriyet zaman Türkiye seferber oldu Türk seferberlik derken bir de ikinci şey var yani 74 milyon 7 onda 2 de tek yürek 7.2 de tek yürek diyen akşam da var. Bir de ikinci bir Katar var ana akım şeyinde Katar'ının ikinci bir vagon silsilesi var. Onlar da şimdi her zaman bütün daha önceki yıllarda büyük depremlerden ve facialardan sonra gördüğümüz gibi kim suçlu <gülüyor> ve işte 273 can alan Van depreminin arkasından kar hırsı çıktı. Bunu sanki ilk defa birdenbire keşfediliyormuş gibi. Yani sanki bundan önceki senin biraz önce söylediğinin devamını getirmek için söylüyorum. Daha önceki manşetler hatırlanmadığı gibi yani ge geçen yıl evvelki yıl ki ya da 10 yıl önceki muazzam depremlerde tarumar olan hayatlardan sonra aynı şeyler defaatle önümüze getiriliyordu. Şimdi de yüzde beş öldürdü diyor mesela. Ben bir şerh koymak istiyorum kendi adıma. Ben burada eğer bundan da bir şey arıyorsak hani dediniz ya medyanın bu insanları bariz aptal yerine koymasından bahsediyoruz. Üç günlük hafızamız olmadığını düşünmesinden bahsediyoruz. Hı hı. Bu olayı ben o kapsama kendi adıma almam. Neden? Çünkü e çünkü o olgu hala geçerliyse, bahsedilen olgu hala geçerliyse haber yapılmasından daha doğal bir şey olamaz diye düşünüyorum. Evet ama bu şimdi iki dakika sonra bu manşetlerden üç gün sonra gene milli birlik ve beraberlik havası içinde yeni inşaatlar yapıldığını ve bu konunun tamamen kapatılmış olacağını da unutulmuş olacağını da göreceğiz. Yani bir fazla değil. Bir ay sonra tekrar konuşma fırsatımız olabilir. Evet. inşaat haberlerini verirken bu aklımızda olur bundan sonra. O ayrı mesele ama. Evet. O yüzden yani bu da <gülüyor> bence çok samimi olmayan yani dostlar alışverişte görsen görsün kabilinde bir şey bu. Hmm. Yani herkesin zaten bildiği ama asıl gazeteciliğin bana sorarsan yapması gereken şey sürekli olarak Oradaki denetleme fonksiyonunu icra etmesi yani bun tonlarca inşaat yapıldı. Gerek TOKİ gerek şey tarafından yani Türkiye bir inşaat cenneti halinde dönüştürüldü. Evet, deprem ve sonrası malumunu ilamı şeklindeki e, maaşlıkların pek anlamı yok diyorsunuz yani. Kesinlikle ve bu bir işe yarayacak bir şey dediği bir hedefte ne yapılması gerektiği konusunda da herhangi bir şey yok. Böyle bir haber müteahhit maliyeti yüzde beş azaltmak için kötü malzeme kullanmasa tek bir vatandaşın burnu kanamayacaktı diyor. Ama işte öyle olmuyor hiçbir zaman öyle olmadığını görüyoruz. Bunda aynı zamanda da işte toplumsal örgütlenme açısından da kol kırılır. Yen içinde anlayışının küçük maliyet kurtarmak için inşaat sahiplerinin de ona ortak olduğu bir düzenin olduğunu, hakim olduğunu da biliyoruz hepimiz. Biraz da böyle bir şey var yani. Ama ana mesele tabii ki bu. Evet, yani bu mesela trajikomik şeylerinde olduğu muhakkak yani gerçek bir trajedi Yunus adlı çocuğun internet kafede bulunan ya babası ya da bir yakınının üzerine kapanarak kurtarması kurtarılmış olarak çıkması fakat sonra da saatler süren kurtarma çalışması sonucunda enkazdan çıkarılan ama hastaneye giderken de Ölen çocuğun hikayesi ve bazı gazetelerde yetişememişler. Sonca yani orada çocuğun kurtulduğunu sanıyoruz. O daha da katmerliyor mesela taraf ve Haber Türk gazetelerinde kurtuldu şeklinde verilmiş haber. Ama evet, diğer gazetelerde bazılarında hayatını var. kaybettiği Yok vatanda da mesela öyle. Neyse bu, bu da önemli bir detay aslında tabii. Bunun yetişememiş olması kötü bir şey. Yani yanlış bir bilgi verilmiş oluyor. Yani bunun içinden bir şey sonucu çıkartmak için senin de biraz önce söylemiş olduğun gibi çok erken. Yani hem devlet kendisine muazzam bir örgütlenme Başarı, başarı, destanları için. çizmek için, yazmak için biraz e, erken hakikaten. Ee, yani de, bu şey anlamında söylemiyorum bunu kesinlikle samimiyetle. Hani keşke öyle olsun. Evet, aynen öyle. Ama e, doğru o yeterli doğrulukta, doğruluk payı taşımaması ihtimali var. Yani propaganda ve Övünme unsurlarıyla. Evet ya yani bunun e, aynen öyle bir olabilir. kendi kendine metiyeler düzme e, fırsatı olarak değerlendirilmesi yani çok ciddi zarar getirebilir. Zaten oradaki organizasyonda da ciddi açıklar olduğuna dair de işte haberler veriyoruz.